Hocam silsile sizi çok hızlı bir sürede, kısa bir sürede çok hızlı geliştirecek, çok hızlı dönüştürecek ve çok ciddi anlamda bilgi sahibi yapacak bir silsiledir. Biz 2002'den beri hiç bırakmıyoruz. Yani ben kendim değil de bu çalışmayı yapanlar, bu çalışmayı o günlerde başlayanlar hiçbir şekilde bırakmadılar bu çalışmayı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Arkadaşlar Ramazan'dan sonraki derste de söylediğimiz gibi ilk planda Şehadet Mektebi kanalımızda eksik kalan, yarım kalan silsileleri hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışacağız inşallah. İşte bunlardan bir kısmı güncel itikat meseleleriydi. Muhakeme konusuyla ilgili bir açıklama yaptık ama devamını yapmamız gerekiyordu. Özellikle Ramazan'da çok soru geldi. Tekfir, tekfir dinin aslı mıdır, esası mıdır buna dair tartışmalar yine Ramazan'da hararetlendi. Buna dair bazı eksikleri gidermemiz gerekiyor kanalımızda. Daha bununla ilgili işte yeniden öğreniyoruz. Gelin Tevhidiyen'den öğrenelim silsilesi 14'ü yapmıştık. Oradan devam edeceğiz. Meryem suresi 14-15'i de geçen hafta bitirdik. 3 hafta içerisinde 18 ile Meryem bitireceğiz Meryem suresini. Yani ilk etapta bir taraftan sizlere yeni dersler, oldukça güzel dersler hazırladık. Yeni teknik ekibimizle oldukça güzel dersler hazırladık. Allah'a hamdolsun daha önce bir kişiyle çalışıyorduk. Şu an 5 kişiyle çalışıyoruz. Tabi bu da ne demektir? Size daha çok e, ürün yani daha çok ders üreteceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi arkadaşlar eksik kalan silsilelerimizden bir tanesi de kendi kendine ilim tahsil etmek isteyenler yani evde bir ablamız, bir abimiz işte e, tüccar bir abimiz sabah işe gidiyor, akşam eve geliyor sadece hafta sonları boş ya da bir yerde çalışan bir e, ücretli olarak bir yerde çalışan bir kardeşimiz sabah gidiyor akşam geliyor. E, bir medresede ne bileyim buna benzer bir yerde ilim tahsil etme imkanı yok ve ben kendi kendime ilim tahsil etmek istiyorum diyor. Bunu özellikle hanımlar çok istiyor çünkü hanımların biraz daha gündüz vakti olduğu için ben ne okuyabilirim diyor. Aldıkları kitaplara bakıyorum. Hep yanlış kitap alıyorlar. Sonuçta biz bir de kitap satıcısıyız. Yanlış kitap alıyorlar derken yani... Okuma grubuna, okuma silsilesine uygun değil. Bunlara bakıyoruz. Bununla ilgili işte bir silsile başlatmıştık. Birinci derste genel nasihatlerde bulunduk. Ne yapılması lazım? İkinci silsilenin ikinci dersinde tefsir ve tefsir ilimleriyle ilgili neler yapılabilir? Ne yapmamız lazım? Hangi kitapları okumamız lazım? Hangi sırayla okumamız lazım? Bundan bahsettik. Şimdi silsilenin üçüncü dersinde ise Hadis ve hadis ilimleriyle ilgili neler yapabiliriz? Benim en çok sevdiğim silsileden iki tane vardır arkadaşlar. Yani kendi kendime ben ilim tahsil etmek istiyorum diyenlere ben iki silsileyi öneririm. Özellikle ikisini birisi hadis silsilesi birisi de siyer silsilesidir. Kendi aileme bunu söyledim. Onlar Allah'a hamdolsun çok güzellerine getirdiler. Şimdi mesela bizim şehadet mektebi bu sanal, Ders grubu bu silsileye hadis silsilesini inceliyor. İşte benim sevdiğim e, e, hadis silsilesini işliyor. E, ne zaman yeni bir grup oluşturduğumuz zaman ya da medresede yeni bir çalışmaya başladığımız zaman biz ya hadis ya da siyer bu iki silsileden birini mutlaka mecbur kılarız. Çünkü çok verimli, kendi başınıza çok ciddi anlamda yol alabileceğiniz ve sizi cidden dönüştürecek bir silsile bu yani hadis silsilesi bundan sonra da siyer silsilesi gelecek hemen dördüncü ders olarak hadis silsilesi ve siyer silsilesi gerçekten bir çok rahat bir şekilde kendi kendinize öğrenip yol kat edebileceğiniz 2 sizi dönüştürecek yani sizi değiştirecek. Olaylara bakışınız değişecek, insanlara bakışınız değişecek, aile hayatınız değişecek, arkadaşlık hukukunuz değişecek. Birdenbire yani değişimi birdenbire göreceksiniz. Bu iki silsileyi özellikle öneriyorum arkadaşlar. Şimdi bu üçüncü derste hadis, biz hadis olarak ne okuyabiliriz? Ha şunu söyleyeyim. Mesela bir arkadaşımız hafızlık yapıyor. Ezber gücü çok zayıf ama ha hafızlık yapmaya çalışıyor. Günde üç saat, üç buçuk saat, dört saat vakit ayırıyor. Bir sayfa ezber yapabiliyor. Bizim bu hadis silsilesinde mesela günde bu kadar vakit ayırdığı zaman yani hafızlık ile hadis silsilesine, hadis dersleri silsilesine aynı vakti ayırdığınız zaman burada çok daha hızlı ilerlersiniz. Veya işte önümüzdeki günlerde onun da dersini yapacağım. Arapça yani Arapça bütün güçlerini Arapça ayırıyorlar ciddi anlamda bir ilerleme yok onun yerine işte hadis silsilesi okusular çok ciddi anlamda ilerler ilerlerler. Bundan dolayı bu okuyacağımız silsile arkadaşlar yani bu göreceğimiz üçüncü derste hadis silsilesi hadis ilimleri dersleri sizi çok hızlı bir sürede kısa bir sürede çok hızlı geliştirecek çok hızlı dönüştürecek ve çok ciddi anlamda bilgi sahibi yapacak bir silsiledir bir ders silsilesidir. Şimdi mesela biraz önce öğlen namazını kılmaya geçtiğimde eve kızım soruyordu güneş tutulması namazında, küsuf namazında iki tane mürükü olur. Bunu nereden öğrendi? İşte aynı silsileye onlar da başladılar, yeni başladılar. Bukhari okuyorlar, Bukhari de güneş tutulması namazını hadisi okumuş. Bak hemen kendisi gelişmiş. Şimdi ben bunu yani bu anlatacağım metodu size ne zaman öğrendim? 2002'de öğrendim arkadaşlar. 2002'de davet adına Adana'ya gittiğim zaman Gençlerle oturuyoruz orada arkadaşlarla veya orada gelen beni ziyarete gelen ya da burada bir toplantı varmış diye gelen kalabalıklarla oturuyoruz konuşuyoruz. Benim çok ilgimi çekti o kalabalıklar. Adamlar bir taraftan ilim tahsil etmemişler. Bir taraftan medrese okumamışlar. Bir taraftan bir hocanın dizinin dibinde bir ders halkasına katılmamışlar. Ama konuşmalar dolu dolu geliyor. Yani bir konu açılıyor. işte orada şu hadis var diyor. Ama o hadis var da şurada şöyle o hadis var diyor. Öbürü diyor ki o hadiste geçen şu, bu hadiste geçen bu filan. Beni çok etkilemişti. Gelir gelmez ben hemen kendi üzerine ve eşimin üzerinde bu ee, ders metodunu bu metodu denedim ve biz çok verim aldık. Ondan sonra da biz cemaat içerisinde ciddi anlamda hep bunu e, hep bu silsileyi takip ettik. Mesela 2007, 2008, 2011 o dönemde Konya'da bizim oldukça kalabalık bir cemaatsel yapımız vardı. Şu denirdi yani Murat Gezenlerin cemaatine gidenlerin işte bilgi birikimi farklıdır. Bu herkes tarafından bilinirdi. Bunun sebebi çok kitap okumak, çok araştırmak, çok dinlemek değil. İşte bu hadis silsilesini ne yapmak? Bu hadis metodunu yani şu an size anlatacağım bu silsileyi bu okuma silsilesini devam ettirmek idi. Gerçekten de o dönemde bizim arkadaşlarımız yani hangi ortama girerse girsinler, hangi mesele açılırsa açılsın mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şeyler söyleyerek e, orada ışık olabiliyorlardı. Peki okuyacağımız bu silsile nedir? Hadis silsilesinde biz neler okumamız lazım? Nereden başlayacağız? Nerede bitireceğiz? Arkadaşlar dört adımda çalışma yapacağız. Bir, hadis metni ezberleme bir hadis metni ezberleme, iki hadis metni okuma, hadis metni okuma, üç hadis şerhi okuma, üç hadis şerhi okuma, dört müteferrik hadisle ilgili müteferrik kitaplar okuma. Bu dördünü yapacağız. Ancak şunu söyleyeyim, önce biri, sonra ikiyi, sonra üçü, sonra dördü. Hayır böyle değil. Bu şekilde devam etmeyeceğiz. Dördünü de aynı anda yapabilirsiniz. Yani ben burada sırayla anlatacağım ama siz bu dördünü de aynı anda yapabilirsiniz. Yani bir taraftan hadis ezberlerken bir taraftan hadis metni okuyabilirsiniz. Bir taraftan hadis şerhi okuyabilirsiniz. Bir taraftan da size söyleyeceğim bazı müteferrik kitaplar yani farklı farklı çeşitli kitaplar okuyabilirsiniz. Yani bunun dördünü de aynı anda yapabilirsiniz. Az az az az hepsinden ilerlersiniz. Hemen şunu söyleyeyim hocam hadis suresi okumayacak mıyız? Hayır hadis suresini okumanıza gerek yok. Birileri olur mu canım hadis usulü okumadan hadis okunur mu filan demelerine bakmayın siz. Hadis usulü öyle kendi kendinizin öğrenebileceğiniz bir ilim dalı değildir. Hocayla öğrenseniz de size fazla değer katacak bir ilim dalı değildir. Bundan dolayı hadis usulünü burada pas geçiyoruz. Bu eleştirilecek ben biliyorum bunu eleştirecekler çok bilmişler bunu eleştirecekler. Onlar çok bildiği için onlara biz pek bakmıyoruz biz çok bilmek değil yeterli kadar bilgi istiyoruz. ...çok bilmek değil... ...yeterli kadar bilgi bizim için önemli olan... ...o halde tekrar ediyorum... ...bir hadis metni ezberleyeceğiz... ...iki hadis metni okuyacağız... 3. hadis şeri okuyacağız 4. Müteferrik bazı kitaplar hadisle ilgili bazı kitaplar okuyacağız Ha bir de benim bu söylediğimi siz tamamladığınız zaman zaten bana ihtiyaç kalmadan benim ise işte yeniden bir program yapmama ihtiyaç kalmadan siz çok rahat kendiniz ilerleyebileceksiniz. Şimdi arkadaşlar bu dördünü başlık başlık olarak anlatmadan önce ben size çok kısa hadis edebiyatı hakkında çok kısa bazı bilgiler vereyim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra hadisler tabi o zaman sözlü kültür hakimdi değil mi? Ee, hadisler dilden dile aktarılıyordu. Ee, daha sonra e, sahabelerin vefat etmesi işte farklı farklı fırkaların çıkması ve buna benzer sebeplerden dolayı hadislerin kaybolması, hadislerin eee yok olması korkusundan dolayı İslam alimleri hadisleri tedvin etmeye başladılar. İşte e, İbn Şahb ez-Zuhri ilk tedvini yapan diye usul kitaplarına geçer. Daha sonra alimler arkadaşlar hadisleri tedvin ettiler. Ne demek bu tedvin dönemi şu demek? Bir alim bir kitap oluşturuyor. İçine hadis alıyor. Bu hadisi Aldığı hadisi bir kişiden duymuş. O da bir başkasından duymuş. O da bir başkasından duymuş. Bu silsile Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar gidiyor. Bu isnat Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar gidiyor. Yani ilk hadis külliyatlar bu şekilde oluşturuldu. İlk hadis tedvini bu şekilde başladı. Ben bir hadisçi olarak dedim ki ben hadis kitabı yazacağım. Şu özelliklere benzer bir hadis kitabı yazacağım. Hadis kitabımı oluştururken şu, şu şartlara dikkat edeceğim. Bir hadis kim duymuş o ona gidiyorum. Senden kim duymuş şu ondan kim duymuş bu ondan kim duymuş Resulullah'a kadar yani benden hadis yazan alim olarak benden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar giden e, silsleyle senedi de o senedi Resulullah İbn Abbas'a söyledi İbni Abbas Nafi'ye söyledi Nafi işte buna söyledi bu şuna söyledi o da bana söyledi şeklinde hadisleri ben tedirin ediyorum yani hadisleri topluyorum işte ilk hadis çalışması böyle başladı arkadaşlar ee, hadisleri toplarken alimler, hadisleri toplarken kitaplarına alırken bazı kriterler getirdiler ya da kriterler demeyeyim de bazı farklı metodlarla ele aldılar. Mesela bazı alimler hadisleri alırken hadisleri alırken e, 8 tane ana bab dediğimiz o bablardaki hadisleri topladılar. İşte iman babı, e, ahkam babı. Yani iman babı, ahkam babı, rikak ve züt yani ahlak babı, yiyecekler ve içecekler, tefsir, tarih, cihat, siyer, menakı, fitem ve melahim. Toplam 8 bab. Tamam mı? Şimdi baştan bu şekilde başlayıp bu 8 bab içerisinde bundan her birine kitap denir. 8 kitap yani bir kitabın içerisindeki 8 bölüm diyelim. Biz kitap demeyelim de karışmasın bölüm diyelim ama kaynaklarda kitap diye geçer. Kitabul iman, Kitabul tahara, Kitabul et'ime, Kitabul fitan ve malahim diye geçer. 8 bab. Bu 8 baba göre hadisleri toplayan alimler topladıkları kitaplara el-cami'e denmiş. Yani bu 8 babın tamamını kapsayan ve bu konularla ilgili hadis almış. Mesela Bukhari'ye baktığınız zaman ilk bab Kitabul İmandır. Birinci bölüm Kitabul İmandır. Hemen arkasından Kitabul eee Kitabus Salah mesela namaz babı gelir. Yani hemen şeye geçmiştir. Ahkama geçmiştir. E, bu birincisi iman. 2. Ahkam, ahkam hadisi, yani ahkama dair hadisler. 3. Züt ve Rekayk yani ahlaka dair hadisler. Dört, yiyecekler ve içeceklerle ilgili hadisler. Beş, tefsir babı. Altı, cihat, siyer, tarih babı. Yedi, menakıb yani e, peygamberlerin hayatı, sahabenin hayatı, dört halifenin hayatı veya onlarla ilgili hadisler. Ve 8. ise fiten ve melahim babı diye sekiz hadisin, sekiz babın bulunduğu, Hadis kitaplarına el cami, cami türü hadis kitapları denmiş. Yani siz bir kitaba baktığınız zaman ya da hoca dediğin, dediklerini hoca dedi ki size, işte bu kitap cami türünden yazılmıştır dediği zaman siz şunu anlayacaksınız: sekiz babın sekizi de burada var diyeceksiniz. Mesela bu sekiz babdan birkaç tanesi eksik olduğu zaman o tür cami dememişler. Alimler cami dememiştir. Bu sekiz babın bir tanesi veya iki tanesi eksik olursa e, el, el cami dememişler. Mesela i̇mam Müslim'in sahihinde kitab tefsir yoktur. Bundan dolayı bazı alimlere göre cami kavramı içine girmez. Yani İmam-ı Müslim'in e, kitabı cami, el cami kavramına girmez. Şimdi belki biraz karışık oldu bir daha anlatayım. Alimler hadisleri topluyorlar. Alimler hadisleri topluyorlar. Hadisleri toplarken direkt raviden alıyorlar. Herhangi bir kitaptan, herhangi bir kaynaktan değil. Direkt raviden alıyorlar. O ravi bir başka raviden, o ravi bir başka raviden Resulullah'a kadar gidiyor. Alimler kitaplarını oluştururken farklı metotlarla oluşturmuşlar. Bu metotlardan bir tanesi içerisinde sekiz babı alan, Hadis koleksiyonlara hadis külliyatlarıdır ve bunlara el cami denir. Bunların en meşhur arkadaşlar İmam Bukhari'nin Sahihi ve İmam Müslim'in Sahihidir. İşte Sahihül Cami ya da e, Sahihül Cami veya buna benzer isimlerle anılır. Demek ki İmam Bukhari'nin Sahihinde veya İmam Müslim'in Sahihinde bu sekiz babın sekiz de var Müslimde yok gerçi. Bunun dışında başka bablar da olabilir. Onda problem yok, onda problem yok. Ama bir kitabı ele aldık, bir hadis kitabını elimize aldık, bakıyoruz. Bu sekiz baba göre iman, ahlak, zühd, tarih, siyer, menakı, fiten bu sekiz bab varsa diyeceğiz ki ha, demek ki bu kitap cami türü eserlerdendir. Cami türü eserlerdendir. Buhar ve Müslim bunlardandır. Şimdi kime alimlerde arkadaşlar bunlara cami diyoruz cami eserler. Kime alimlerde sadece fıkhi konuları ele almışlar. Sadece fıkhi kanları almışlar. Bunlara da sünen diyoruz. Bunlara da ne diyoruz? Sünen diyoruz. Yani açtığınız zaman ilk karşınıza işte e ezan babı ya da taharet babı ya da ne bileyim salat babı geliyor. Arkasından muamelata dair, ibadetlere dair bölümler arka arkaya işte salat, savun, zekat, haç, e yiyecekler, içecekler. Bununla ilgili bölümler arka arkaya geliyorsa sadece ama sadece ahkam içerikli muamelata dair hadisleri toplamışlarsa bir fiten babı yoksa işte bir melahim babı yoksa bir cihat babı yoksa bunlara da sünen türü eserler demişler arkadaşlar. Sünen türü eserler denmiş. da en önemli örneği Ebu Davud'un sünenidir işte. İbn-i Mace'nin sünenidir. Tirmizi'nin sünenidir. Nese'i'nin sünenidir. Beyhaki'nin süneni var. Benim bildiğim kadarıyla. Darimi'nin süneni var. Darukutlu'nun süneni var. Bunların hepsi tercüme edilmiştir. O halde eğer bir kitap Cami ise el cami türünden yazılmışsa bu kitabın içerisinden işte mesela şeyi bulamayabilirsiniz. Birçok ahkamette alluk eden hadisleri bulamayabilirsiniz. Sünen türünde yazılmışsa kitab iman yoktur mesela. Açın bakın kitab iman birçok sünen eserinde yoktur. Ve kitab melahim yoktur. Çünkü sünenlerin yazılma e, tarzı yazılma metodu ahkam ele almaktır. Ahkam ele almaktır. Bu da ikinci tür arkadaşlar. Üçüncü tür ise üçüncü tür ise musannef tür eserlerdir. Musannef türü. Musannef tür eserlerde ise camilerle Sünnetlerin birleşimidir musannef türünde. Yani iman babu da vardır, namaz babu da vardır, fiten babu da vardır, hayız babu da vardır, cuma babu da vardır, cihat babu da vardır. Bu bir musanneflerde bunlar vardır. Bu bir ikincisi ve en önemlisi musanneflerde hadislerin yanında sahabe kavli ve tabiin kavli de vardır. Mesela İbn Ebi Şeybenü ve Abdurrazzak'ın ee, Musannefine bakın açtığınız zaman işte hadisleri getirir, Enes bin Mali'nin sözünü getirir, Hasan el Basri'nin sözünü getirir, Nafi'nin sözünü getirir, al sözünü getirir. Yani e, musannef, türü eserlerde, musannef türü eserlerde sadece hadisler yoktur. Hadislerle beraber sahabeden gelen kaviller, tabiinden gelen kaviller de vardır. Bu da üçüncü mümkün. E, Hadis kitabı tedvin edilirken, hadis kitabı oluşturulurken birinci metot, ikinci metot, üçüncü metot bu da üçüncüydü. Dördüncü metot ise müsnetlerdir arkadaşlar. Müsnetler ise tam tersine, tam tersine e, bablara göre ayrılmamış sahabelerin isimlerine göre ayrılmıştır. Hazreti Ayşe'nin rivayet ettiği hadisler yazılır. Arkasından işte İbni Abbas'ın rivayet ettiği hadisler. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadisler. İbni Ömer'in rivayet ettiği hadisler. Bunlara da müsnet denir. İşte Tayal müsnedi vardır. İmam-ı Hümeydin'in müsnedi vardır ve en meşhur müsnet şu an daha önce Türk, Ocak yayınları tarafından Türkçe'ye tercüme edildi. Şimdi beka yayınları tarafından yeniden çok güzel bir tercümeyle yeniden sunuluyor. Aynı tercüme mi değil mi bilmiyorum ama zannedersem aynı tercüme olabilir. Bilemiyorum onu ben karşılaştırmadım. Altı 6 cildi çıktı ve hızlı bir şekilde çıkıyor. Müsnetlerde dediğim gibi arkadaşlar şeye göredir. sahabe ismine göredir. Şimdi hadis koleksiyonları hakkında, hadis külliyatları hakkında bu şekilde kısaca bilgi verdikten sonra birkaç hususa daha değineyim ben. Birincisi arkadaşlar sünen kitaplarında, sünen kitaplarında genelde ahkama dayalı hadisler olduğu için hadislerin sahih veya zayıf olması pek önemli değildir. Orada asıl önemli olan o hadisle ulemanın amel edip etme işidir. Mesela şöyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Hocam Ebu Davud'da okuyorum. Ebu Davud bir hadis getirmiş. Bu hadis zayıftır diyor. Ya zayıf hadisi niye getirmiş? Demek ki alimler amel etmiş. Demek ki alimler amel etmiş. Bir sünnen kitabının değerini yücelten onunla amel edilmesidir. Bundan dolayı İmam Tirmizi diyor ki benim sünnenimdeki diyor benim kitabımdaki diyor Ha bazı alimler Tirmizi camilerden saymış. Benim kitabımdaki çalışmaların hadislerin tamamıyla alimler. Farklı farklı bölgede, farklı farklı mezheplerdeki alimler amel etti. iki hadis hariçtir diyor. Birisi o hadislerden bir tanesi keyfi cemle ile ilgili bir hadis. Birisi de e, dört kere öldürülmesi ile ilgili bir hadis. Bu ikisiyle amel edilmedi. Onun harini amel edildi. Yani siz Süneni Tirmizi'yi veya Süneni İbn-i okurken bir hadisin işte Süneni İbn-i vah hadisler falan vardır. Veya işte zayıf hadis. Bu hadisin zayıftır, işte isnadık katıdır filan ibaresini gördüğünüz zaman mesele orada o hadisin isnadının zayıf olması önemli değil o hadisle amel edilip edilmemesidir o hadisin başka bir isnadı vardır onunla amel edilmiştir anlaşılı değil mi arkadaşlar bununla ilgili söyleyeceğimiz bu şunu da hatırlatalım buraya kadar saydığımız bu eserlerin tamamı ana kaynaktır. Yani bu eserlerin tamamı ana kaynaktır. Yani siz bu hadisleri, Bukhari'yi mesela okuyorsunuz. Bukhari bu hadisi hangi kaynaktan almış demeyeceksiniz. Çünkü kendisi kaynaktır. Kendisi nedir? Kaynaktır. İşte Müslümin veya Tirmizinin veya Ebu Davut'un hadisini okuduğu zaman, mesela ben Ebu Davut'un o hadisini okuyorum, siz şunu diyemezsiniz. Kaynak nedir? Bu Ebu Davut bunu nereden almış? Direkt kendisi ravi'den almış. Direkt kendisi ravi'den veya Kitabe yoluyla almış fark etmez bunlar ana kaynaklardır arkadaşlar. Bu işlem bittikten sonra yani hadisler bu şekilde tedvin edildi kaynaklarda derlendikten sonra bazı alimler farklı farklı çalışmalar yapmışlar. Ancak bu dönemden sonra yani tedvin dönemi bitip kaynaklar oluşturulduktan sonra yapılan çalışmalar hadisi direkt raviden alma değil kitaplardan derleme şeklindedir. Birinci dönemle ikinci dönem arasındaki farkı anladınız mı? Yani birinci dönemde alimler kendisi kaynaktır. hadisi bizzat raviden almış. Kendisi kaynak olarak oluşturmuş. Onun oluşturduğu kitap ana kaynaktır. ikinci dönemde mesela İmam Nevevi'nin riyazu Salih'in ana kaynak değildir. İmam Nevevi ravilerden değil. Bu biraz önce saydığımız Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve buna benzer kaynaklardan derlemiştir bu hadisi, bu hadisleri. Bu ikinci dönemdeki kitaplar, bu ikinci dönemdeki kitaplar kaynak değil... Kaynaklardan derlenmiştir bu bir. Eğer bu ikinci dönemde kitaplardan hadis okuyorsanız mutlaka hadisin nerede geçtiğini, hangi kaynakta geçtiğini bilmeniz gerekiyor. Ya da bu kaynaklardan yani bu kitaplardan nakletmemeniz lazım. Yani siz riyaz Salihinden bir hadis okudunuz. Bu hadis nerede geçiyor denildiği zaman riyaz Salihinde geçiyor demeyeceksiniz. Çünkü İmam Nevevi veya riyaz Salihini takip edenler o hadisin hangi kaynakta geçtiğini ne yaparlar bilirler. İşte bu ikinci, ikinci dönemde, ikinci evrede arkadaşlar... Alimler şunu yapmışlar, mesela kimisi 40 hadis içeren hadisleri toplamış, her ne kadar birçok sahabe tarafından rivayet edilse de Birçok sahabe tarafından rivayet edilse de zayıf olan kim işte benim hadislerimden 40 hadisi ezberlerse kıyamet gününde mücahitlerle ve fakirlerle beraber haşrolunur. Onlarla beraber diriltilir şeklinde zayıf bir hadise dayanarak alimler 40 hadis çalışması yapmışlardır. Bunlardan bir tanesi mesela ve en meşhuru İmam Nevevi'nin 40 hadisidir. Bunda 40 hadis vardır arkadaşlar. Biraz sonra buna değineceğim inşallah. İmam Nevevi 40 hadis altında 42 hadis toplamıştır. Aslı İbn Salah 26 hadis toplamıştır. Ee, aslında buraya girmeyecektim ama gireyim inşallah. Alimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cevami yani az sözle çok mana ifade eden hadislerini toplamışlar. İşte İbn Salah 26 hadis toplamış. Ee, İmam de onun üzerine 16 hadis daha ekleyerek 42 hadis oluşturmuş ve 40 hadis kitabını oluşturmuştur. Yani ismi 40 hadistir Erba'in diye geçer ve Erba'un diye geçer. Ee, böyle bir çalışma olmuştur. Mesela başka ne nasıl çalışma olmuştur? Farklı farklı konularda kalp amelleriyle ilgili, zühdle ilgili rekayık ile ilgili, melahimle ilgili, fitenle ilgili sadece belli başlık konularda kitaplar derlenmiş, kitaplar toplanmıştır. İşte mesela bunların en meşhuru da Riyazu ı Salihin'dir. Dünyanın en çok baskı yapan kitap olarak biliniyor Riyazu Salihin. Yani Arap dünyasına gittiğiniz zaman veya gerek yok Google'a girin, İrşad kitab evine girin Riyazu Salihin yazın. 20 ayrı yayın evinden Arap dünyasında 20 farklı tahkikli, 30 farklı tahkikli Arap dünyasında onlar çarca farklı yayınevinden baskısı vardır. Bu kitap yani okunmakla değeri hiç bitmeyen, okunmakla değeri hiç bitmeyecek kitaplardan bir tanesidir. Bu bir ön giriş olsun. Yani siz şimdi hadis okuyacaksınız ya, hadis çalışmasına başlayacaksınız ya. İşte Bukhari Cami. Cami ne demek? Bunu bilin diye söyledim. İşte Sünen okuyacaksınız. Sünen ne demek? Müsned okuyacaksınız. Müsned demek bunları bilin diye söylediğim. Bu kısa hadis tarihine dair veya hadis edebiyatına dair bu kısa bilgilerden sonra okumaya nereden başlayacağız arkadaşlar? Ben buraya tek tek tek tek neler okunacağını aldım. Bir Bukhari ile başlayacağız. Buraya da getirdim kitapları. Hem göstereyim böyle farklı baskılarını da göstereyim diye. E, kamerayı kurarken dediler masa çok karışık görünüyor. Şöyledir böyledir falan olsun dedim. Karışık gözüksün. Bir şey ifade etmez. Şimdi arkadaşlar Bukhari Buhar'dan başlayacağız. Yeryüzünde Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kitap olarak en sahih kitap olarak kabul edilen kitap Buhari'dir. Ve içerisindeki hadislerin hemen hemen hemen hemen demeyelim. İçerisinde hadislerin tamamı sahihtir. İçerisindeki hadislerin tamamı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isnad edilmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme'nin söylediği sözlerdir. Arkadaşlar Buhari muhtasarını okuyacağız. Muhtasar ne demek öncünü söyleyelim. Kitap sattığımız için ee, diyor ki hocam ben Bukhari istedim Bir cilt göndermişsiniz bir arkadaşta Gördüm 6 cilt bir başka arkadaşta Gördüm 15 cilt var diyor bu nasıl olur diyor Şimdi bilmediği için Şimdi Bukhari'de arkadaşlar Yaklaşık 7100 7124 Tane hadisi vardır Bukhari'de Toplam 7124 Tane hadisi vardır ancak bunlar Mükerrer çoktur mükerrer ne demek Tekrar eden hadis Mesela bünyel islamu ala khamsin şehade En la illallah İslam 5 şey üzerine Bina edilmiştir. İslam bağlanmadı. Da. İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir. İşte La ilahe illallah namaz oruç had zekat. İmam Bukhari bu hadisi bu hadisi dikkat edin. Tevhid babında, iman babında zikrettiği gibi namaz babında, haç babında, kıble babında farklı farklı baplarda zikretmiştir. Veya aynı hadisi farklı farklı isnatlarla zikretmiştir. Bundan dolayı 7124 hadis vardır. Muhtasar demek şu demek arkadaşlar muhtasar. Tekrarlar çıkartılmış, tekrarlar çıkartılmış. Ee, geriye kalanlar kitaplaştırılmış ve hadis sayısı 2000 küsure kadar, 2200 26 olabilir. 2200'e kadar düşmüştür. Türkiye'de bu işin fikir sahibi de benim. Yani ben bundan yıllar önce Hüner kitabevine evine gitmiş demiştim ki arkadaşım demiştim. Bakın Arap dünyasında bir dünya kadar muhtasar çalışması var. Dediler ki o ne demek? Dedim ki yani o zaman için e, Ötüken yayınlarının 16 ciltlik Bukharisi vardı. Bir de Diyanet'in 12-14 mü? Orada duran kitap 14 cilt olması lazım. E, Diyanet'in tecrid Sarih isimli kitabı vardı. Dedim ki yani Bukhari okumak isteyen Ötüken Yayınların 16 cilt kitabını niçin alsın? Veya Diyanetin Tecrüt Sarı'yı niçin alsın? Bir cilde düşülecek kadar bunlar şey. Nasıl oldu işte bakın muhtasarları vardır filan demiştim. O yıllarda Hüner kitabı işte bu kitabı şunu bastılar ve o gün bugündür de oldukça çok tutuyor oldukça satılıyor. ha Muhtasar demek arkadaşlar tekrarlar çıkartılmış yani bir hadisi 7 yerde geçtiyse 6 yerden çıkartılmış bir tanesi ele alınmış. Bir hadis beş yerde geçiyorsa dört yerden çıkartılmış bir tane alınmış. işte muhtasar demek bu. Böylece Buhari 2226. Buraya not almıştım ama buradan da bakabiliriz hatta. Kaç tane varmış mesela bunda? Evet 2226'ymiş Doğru hatırlıyormuşum. 2226 tane hadis ile çıkmış. Hadis ile çıktı muhtasar çalışması. Biz bu silsilede birinci kitap olarak bunu okuyacağız. Sahih Buhari'nin muhtasarını. Şimdi bunun Hüner yayınlarından çıkanı var, Polen yayınlarından çıkanı var. Yanlış hatırlamıyorsam beka yayınlarında çıkardı, Bekah yayınlarında çıkardı. Bir metinli var, bir de metinsiz var. Metinli demek Arapçalı. İşte şu şekilde bakın. Polen yayınlarından çıkan Arapçalı gördüğünüz üzere kaç sayfa? İşte bin sayfadan fazla, bin yüz sayfa Arapçalı. Bir de böyle metinsizi var. Hüner yayınlarında bunu iki iki cilt şeklinde çıkardı. Yani böyle çok kalın olacağı için iki cilt şeklinde çıkardı. Benim size nasihatim. Arapçasız olarak alın, okuyun. Niçin? Bir, zaten Arapça, Türkçe, Arapça, Türkçe okumayacaksınız. İki, zaten birçoğumuz Arapçasını okusak da anlamıyoruz. Üç, anlasak bile şu an bizim sadece amacımız metin okumak. Sadece metin okumak. Hadi metni okuyacağız. Bundan dolayı benim size hem de ucuz şu an kitap fiyatları öyle fırladı ki işte şu kitap nereden baksanız 150-200 lira. Ben bilmiyorum şu an uzun zamandır yayın evinde kitap fiyatlarına bakmadığım için şu kitap yani nereden baksanız 150-200 lira. Bilemiyorum kaç lira. Yani 200 lira Artık şu an kitap almak neredeyse mümkün değil. Böyle muhtasarlar aldığınız zaman bunlar muhtasarlar. 30-40 lira gibi bir rakam. işinizi görür. Benim kızım işte bu çalışmaya başladı. Bundan istedi benden tamam getireyim ama dedim bunu okuması hem zor. Yani 1100 sayfa sonlara doğru geldiğiniz zaman cilt zaten gidiyor. Bakın cilt buradan gitmiş. Ee, hem de gerek yok yani buna gerek yok. Zaten Arapçasını okumayacaksın. Arapçasına lazım değil. Muhtasarını al dedim. O halde birinci okuyacağımız kitap Sahih Buhari'nin muhtasarıdır. Muhtasar neyi kastettiğimizi anlattık. Tavsiye ettiğimiz metinsiz kitap Hüner yayınlarınınki olabilir. BK yayınlarınınki olabilir. Polen yayınları olabilir. Hiç fark etmez. Ama grup halinde bu çalışmayı grup halinde yapacaksanız hepiniz aynı yayın okuyun. Hepiniz çünkü numaralandırmalar farklı olabiliyor. Hepiniz aynı yayınevinin kitabını okuyun diyoruz. Bu Buhari. Birinci okuyacağımız kitap arkadaşlar neymiş? Buhari'ymiş. Hemen arkasından Sahih Müslim'i muhtesanı okuyacağız. İşte şu şekilde. Bu da Polen yayınlarının. Sahih Buhari'nin muhtesarı. Ee, aynı şekilde Polen yayınlarının metinlisi de var. Aynı şekilde Hüner yayınlarında da var. Bunun da metinsizliğini tavsiye ediyoruz. Bunun da metin sizini tavsiye ediyoruz. Ne yapacaksınız? Alacaksınız. Hızlı bir şekilde sadece metin okuyacaksınız. Hocam işte okuyoruz. Hepsini anlamıyoruz. Şöyleyiz, böyleyiz demeyin. Siz sadece dediğimi yapın. Yani sorgulamayın. Yani özellikle hanımlar çok sorguluyorsunuz. Özellikle ben burada hemen parantez içinde değineyim. Bizim işte Zoom üzerinden ders yapan hanımlar grubu var. Yani şunu şöyle yapın diyoruz. Bir sürü itiraz ediyoruz. Şu şöyle mi bu böyle mi işte hadislerin tamamını okumamız lazım mı? Önce onlarla bir amel edelim. Yani e, karşınızdakine güvenmiyorsanız onun dersine girmeyin. Karşınızdakine güvenmiyorsanız o dersine girmeyin. Bırakın. Giriyorsanız bırakın yani e, bu bir tecrübedir bu bilgidir sizin görmediğiniz birçok şey her şey yani o kadar çok şey her şeye itiraz ediyorsunuz yani ne dersek şunu okuyalım olmaz öbürünü okuyalım olmaz bundan dolayı eğer bir grup halinde okuyorsanız başınızda da bir bilen varsa onun dediklerine riayet edin ikinci okuyacağımız kitap arkadaşlar sahih müslümin muhtasarıdır yine aynı şekilde muhtasarla neye kastettiğimizi söyledik Mükerreler çıkarılmış e, arkasından tekrar edilirler, çıkarmış. Kalanlardan bir kitap oluşturulmuş. Bu da şey yapar. Şimdi biz arkadaşlar, bu çalışmanın güzel tarafı şu arkadaşlar. Şimdi Buhar'da geçen hadislerin bir kısmı Müslim'de de var. Siz Buhar'ı okudunuz. Arkasında Müslüm'de okuduğunuz zaman Buhar'da geçen hadisleri burada tekrar okuyorsunuz. Böylece ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, bazı hadisleri bir kere bazı hadisleri iki kere okumuş oluyorsunuz. İki kere okuduğunuz hadisleri hemen hatırlıyorsunuz veya hatırlamaya başlıyorsunuz. Zihninizde ne yapıyor? Yer etmeye başlıyor. Bunun hemen arkasından şu an ben bulamadım. Benim kütüphanemden de götürmüşler. Müttefakun aleyh hadisler var. Aynı bu şekilde. Aynı bu şekilde tek cilt olarak basılmış veya böyle metinli kalın olarak basılmış. Müttefakun aleyh hadisler var. Üçüncü sırada da onu okuyacağız. Yok bulamadım ben baktım bulamadım. Üçüncü sırada da biz onu okuyacağız. Ha. Şimdi sırayı tekrar söylüyoruz. Bir Bukhari, iki Müslim, üç Müttefakun Aleyh. Arka arkaya bunları okuyacağız. Ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Bu bittiği zaman, bu bittiği zaman bazı hadisleri üç kere okumuş olacağız. Bazı hadisleri iki kere, bazı hadisleri ise bir kere. Ve ciddi anlamda bir hadis kültürünüz oluşmaya yeni yeni ne yapacak? Başlayacak. Hadis kültürünüz oluşmaya yeni yeni başlayacak. Müttefakun Aleyh ne demektir? Onun da, hakkında da bilgi vereyim. Alimler daha doğrusu şöyle söyleyelim hadislerin en sahihi Müttefakun Aleyh'dedir. Müttefakun Aleyh bir alim tarafından sıfırdan tedbir edilmiş bir kitap değildir. İmam Bukhari'nin ve İmam Müslim'in ortaklaşa rivayet ettikleri hadislere Müttefakun Aleyh Hadis denir. Yani hem Bukhari hem Müslim rivayet etmiş. Şimdi Müttefakun Aleyh Hadis'i Müttefakun Aleyh isimli kitaptaki hadise okuduğunuz zaman o hadis Bukhari'de geçiyor. O hadis müslümde geçiyor. Bir de siz okudunuz, okudunuz o hadisi üç kere okumuş olacaksınız. Yavaş yavaş ne olacak? Hadis kültürünüz oluşmaya başlayacak. Bunun hemen arkasından Riyazü Salihin okuyacağız arkadaşlar. Hemen arkasından Riyazü Salihin okuyacağız. Riyazü Salih'in en güzel kitaptır, en mükemmel kitaptır. Tabi Riyazü Salih'inle. Bundan önce kitapların farkını biliyoruz artık. Bundan önceki okuduğumuz kitaplar ana kaynaktı. Riyaz ise kaynaklardan yapılmış alıntılardır. Kaynaklardan derlenmiş hadislerdir. Riyaz-ı Salih'in de arkadaşlar şeyini alın. Böyle muhtasar muhtasar diyorum. Metin sizin alın. Metinlisi de var. Mesela şu elimdeki benim kuraba yayınlarının metinlisi. Yok ben Arapçalı metinli okuyacağım diyorsanız Bekay yayınlarının alın. O çok güzel. Bekay yayınlarının metinlisi çok güzel. Yani kuraba yayınlarının altında dipnotlar olduğu için biz şu an dipnot şerh açıklama okumayacağımız için kuraba yayınlarının kine gerek yok diyoruz. Okuyacağımız dördüncü kitap ise Riyazus ı Salihin olacak. Bitti mi? Bitti. Şimdi bu çalışmada bu dört kitabı bitirdik. Bir Bukhari Muhtasar iki Müslim Muhtasar üç e, Müttefakun Aleyh Muhtasar dört Riyazus ı Salihin Muhtasar bunun için yani bu Dört kitap için ayıracağınız süre maksimum bir buçuk ay olmalı. Maksimum bir buçuk ay olmalı. Yani şöyle baktığınız zaman mesela nedir? 700 sayfalık kitap, 700 sayfalık hadis. Günde 100 sayfa okursanız bir haftada biter. Bir haftada biter. İşte mesela Riyazü Salih'in kaç sayfalıkmış? Kaç sayfaymış? 500 sayfa. 100 sayfa okuduğun zaman. Ee, Beş günde biter. Yüz sayfada hadis yani hadis sokuyan bir insan için yüz sayfa öyle çok ciddi anlamda bir rakam değil. Ama bir ayda bitiremezseniz bile maksimum bir buçuk ayda bu programı bitirmeniz gerekiyor bu dördünü. Bu en alt seviye. Şu an birinci seviye. Bunu bir kere tekrar ederseniz mükemmel bir şey olur. Yani Buhari, Müslim, Müttefakun Aleyh, riyaz Salih'in okudunuz bitti. Baştan bir kere daha tekrar ederseniz mükemmel bir şey olur mu? Mükemmel bir çalışma olur eğer üçüncü defa tekrar ederseniz nurun ala nur. İşte baklava üstünde kaymak mı derler? Bizde nurun ala nur. Nur üstüne nur olur. Ama siz bu seriyi en az bir kere bitirin inşallah. Bu bittikten sonra arkadaşlar hadis metni okumaya devam ediyoruz. Okuyacağımız metinlerden bir tanesi de Edebül Müfrettir. İmam Bukhari'nin Edebül Müfrettir. Bakın bende şöyle üç farklı baskısı var. Motif yayınları, ribat yayınları. Bu neymiş mesela? Bu da Konevi yayınları mı? Kon ne diyor? Yayın filan yokmuş zannedersem. Neyse işte farklı farklı metinli metinsiz farklı baskılar var. Bunda da metin sizi tercih edebilirsiniz. Benim bildiğim kadarıyla Edebül Müfret bekanın da var. Bekanınkini bulabilirsiniz onu alın. Çok güzel o. Yani beka bu işi iyi yapıyor. Üzerine duruyor yani tahsiye hatası yok ne bileyim işte anlamsız kelime anlamsız cümleler görmüyorsunuz. Beşinci okuyacağımız kitap Edebül Müfret. Beşinci okuyacağımız kitap Edebül Müfret arkadaşlar. Bu da bittikten sonra bu da bittikten sonra... Altıncı okuyacağımız kitap ise son kitabımız Taç isimli kitaptır. Beş cilttir. Bu kitap Türkiye'de bilinmiyor. Türkiye'de pek bilinmiyor. Yani ben bir kitapçıyım mesela en fazla beş tane yasatmışımdır, yasamamışımdır Bu mükemmel bir çalışmadır arkadaşlar. İmam Bukhari, İmam Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesli'deki hadisleri toplamıştır. Beş kitaptaki hadisleri toplamıştır. Harika bir çalışmadır. Ee, isnadıyla yani isnatla beraber toplamıştır ve şeyden başlamıştır işte iman ve İslamdan başlamış sırayla bütün kaynakları bütün kitaplardan e, bütün konuları ele almıştır 5 cilt bir kitaptır bunun da cildine ayıracağımız zaman 15 gün yani 15 günde bitirebiliriz bunun metinsizi yok maalesef 5 cilt olduğu için metinsiz çıkmamış bu bizim zamanımızda ilk okuduğumuz kitaptı. Yani biz hadis öğrenimine başladığımız zaman ilk bunu okurduk. Bunun bizde e, yedi cilt şöyle roman bu Arapçası vardı o dönemde. Bir taraftan Arapça öğrenirken bir taraftan ilk bununla başlamıştık. Bu çok güzel, çok mükemmel bir eserdir. Son kitap olarak bunu okuyacaksınız arkadaşlar. Oldu mu? Ha. Buradaki amacımız ne? Buradaki gayemiz ne? Burada temel gayemiz talebede bir hadis kültürü oluşturmak. Talebede bir hadis kültürü oluşturmak. Bizim bu programda yani hadis isimli, hadis ilimleri isimli bu programımızda biz bununla yetiniyoruz. Ama siz bunu okuduktan sonra zaten bununla yetinmeyeceksiniz. Ondan sonra da bana ihtiyaç hissetmeyeceksiniz. O zaman ben bunları okudum ne okuyayım diye. Çünkü hadis müktesebatını bileceksiniz. Hadis koleksiyonlarını bileceksiniz. Hadisler hakkında kaynakları bileceksiniz. İşte mesela geçenlerde ben Ramazan derslerinde söylemiştim. Suyutin El Cami Usagir mükemmel bir eser yani. Mükemmel bir eser. Onu okuyacaksınız. Mesela işte İbni Huzeymen'in 4 cilt sahibi İbn var onu okuyabilirsiniz. Hilletül Evliya var onu okuyabilirsiniz. İşte Bunların hepsi Türkçe çevrildi arkadaşlar. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi işte çıkıyor. Altı cildi çıktı onu okuyabilirsiniz. Abdurrezzak'ın veya İbn Ebi Şeyben'in musannefler var. Bunları okuyabilirsiniz. Yani okunacak o kadar çok hadis kitabı var. Ama size şunu söyleyeyim. Zaten bu çalışmaya başladığınız zaman hiç bırakmayacaksınız. Biz 2002'den beri hiç bırakmıyoruz. Yani ben kendim değil de bu çalışmayı yapanlar ee, bu çalışmayı o günlerde başlayanlar hiçbir şekilde bırakmadılar bu çalışmayı. Devam edip gideceksiniz. Ancak bizim silsilemiz burada son buluyor. Yani hadis, metin olarak okuyacağımız silsile burada son buluyor. Hemen tekrar sıralayalım. Bir, Bukhari'nin muhtasarını okuyoruz. İki, Müslüm'ün muhtasarını okuyoruz. Üç, müttefakun aleyhi okuyoruz. Yani ikisini ittifak ettikleri. Dört, riyaz Salih'ini okuyoruz. riyaz Salih'ini okuyoruz. Bu dört silsileyi birer kere okursak yeter. En az. İkisi kere okursak güzel bir şey olur ama üçer kere okursak alüla ila olur. Arkasından edebül müfreti okuyoruz ve arkasından değil mi yanlış şey yaptığımız bir şey olmadı. Unuttuğumuz bir şey. Taç okuyoruz. Bu silsileyle yaklaşık 9 ay, 10 ay gibi bir süre yapıyor. 10 ay sürmez aslında. iyi bir okuyucu için 10 ay sürmez ama böyle işi çok olan, yavaş yavaş hareket eden bir talebe için 10 ay oluyor. Şimdi burada şöyle olabilir. Hocam yani aynı hadisleri tekrar tekrar niye okuyoruz? Yani bırakın aynı hadisleri İslam alimleri bir kitabı, aynı kitabı defalarca okumuş. 400 kere bir kitabı 400 kere okumuş. Bir kitabı 200 kere 250 yani aynı kitabı bir alimin yazdığı bir kitabı 200 kere okumuş. Yani yapabiliyorsanız Bukhari'yi 10 kere okuyun. Yapabiliyorsanız Ziya Asus 15 kere okuyun yapabiliyorsanız bunları yapın. Bu çok güzel olur. Ee, artı aynı hadisleri farklı farklı kaynaklardan farklı farklı tercümelerle okumak hadislerin sizin zihninizde yer etmesine sebep olacaktır. Anlaşılı değil mi? Umarım e, tek tek anlatmaya çalışıyorum. Size demiştim daha önce ben e, Ramazan'da alıştım böyle karşımda kimse olmaksızın kameraya ders yapmaya. Ee, Tabi zaman zaman böyle takıldığım noktalar olabilir. Bunları hoş göreceksiniz. Şimdi bu, bizim bu sesile bittikten sonra ek olarak, ek olarak ahkam hadisleri adına İbn-i Hacer-i Raskalani'nin Meram'ı okursanız mükemmel bir şey olur ahkam hadisleri alanında 3 tane kitap yazılmıştır. Birisi Umdetül Ahkam'dır. Birisi Bülugül Meram'dır. Birisi de Ahbardır. Akbar'dır. İbni Teymiye'nin dedesinin kitabıdır. Müntehal Ahbar. O da 5 yıl olarak tercüme edildi beka yayınlarından. Ama o çok geniş bir kitap. 4000 küsur hadisler onda. Siz ahkam hadisleri Bülugül Meram okursanız bunun üzerine mükemmel olur. Evet. Burayı bitirdik. Şimdi arkadaşlar dedik ki Şöyle bir şey söyledik. Biz hadis alanında 4 alanda çalışma yapacağız dedik. Bir hadis metni ezberleyeceğiz. Onu unuttuk. Mutlaka ama Mutlaka İmam Nevevi'nin Erba'in isimli 40 hadisini ki onda 40 hadis vardır. Mutlaka ezberleyeceğiz. Yani Arapça bilenler Arapça Türkçe, Arapça bilmeyenler ise, Arapça bilmeyenler ise bu çalışma yapılırken günde birer tane hadis ya da haftada bir tane ezberle. Fark etmez. Zaten 10-12 aylık ve iki yıllık bir program haftada bir tane ezberlesin 100 tane hadisi yapar Arapça bilenler mutlaka Arapçasını ve Türkçesini ezberleyecekler Arapça bilmeyenlerse mutlaka ama mutlaka tabi Arapça bilmemekte yani Arapça derken Arapça Arap dilini demiyorum Arapça okuma yazmayı diyorum e, Arapça okumayı bilmeyenler demek çok uygun değil. Bir Müslüman mutlaka Arapça okumayı bilmeli. Çünkü Kur'an okuyabilmesi için bunu mutlaka bilmeli. E, Erba'in yani mutlaka 40 hadisi ki onda 42 hadis vardır. Mutlaka ezberlememiz gerekiyor. Onu bitirdikten sonra Riyazu Salihinden seç hadiste ezberleyebilirsiniz. Bu çok iyi olur. O halde dört çalışma yapacaktık. Birincisi hadis metni ezberleyeceğiz. Erbağın dedik. İkincisi hadis metni okuyacağız. Tek tek saydık. Üçüncüsü şer çalışması. İlk okuyacağımız kitap bu alanda ilk okuyacağımız kitap. 40 hadis şerhidir. Kurbağa yayınlarından çıktı bu kitap. Mükemmel bir kitaptır bu arkadaşlar. Yani bu mükemmel bir kitaptır. Mesela El Hadis El hadis el hadi aşar. İşte 11. hadis şüpheli şeylerden uzak durmak. Hadisin önemi. Şüpheli şeylerden uzak durmak nedir? Selefin verası nasıl olmuştur? İhtilafla olan şeyleri terk etmek nedir? Vera ile ilgili sözler. Her bir hadisi kısa kısa incelemiş, basit bir şekilde incelemiş, müthiş bir eserdir. Bununla beraber bunun yanında e, hadisleri farklı farklı hadislerle incelediği için Farklı farklı hadislerle incelediği için e, hadis müktesebatımız yavaş yavaş ne yapacak? ilerlemeye başlayacak. Şer çalışması adına da ilk okuyacağımız kitap İmam Nevevi'nin 40 hadisi üzerine yapılmış olan kuraba yayınlarından çıkmış Nazım bin Muhammed Sultan el-Misbah. Müteş bir şeydir. Ben de çok istiyorum 40 hadis şerhi yazmayı ama ben yazdım en az 3-5 cilt olur. O yüzden pek girmiyorum yani. E, ama bu kitap çok güzel olmuş. Bu kitap çok güzel olmuş. Evet. İlk okuyacağımız hadis şerhi bu arkadaşlar. Devam ediyoruz başka neler okuyacağız? Arkasından olmazsa olmazımız İmam Reyyas Salih'in şerhi olan İmam Nebevi'nin Reyyas Salih'in şerhi olan bu kitap Muhammed bin Salih el Useymin yazmıştır. Beş ciltli bu şu an baskısı var mı yok mu bilmiyorum. Yani bundan 3 yıl önce çıktığında büyük bir kısmını biz satın almıştık. Kitap çok güzel olduğu için büyük bir kısmını biz satın almıştık. Bizim elimizde bitti. Başka başka yayın evlerinde de bitti. Belki kendi yayın evlerinde 3-5 tane var bulabilir veya internetten elinde olan 3-5 tane varsa bulabilirsiniz. Bu mutlaka kütüphanenizde bulunsun. Bunu okuyacaksınız arkadaşlar. Bu çok harika bir eserdir. Her bir hadisi e, İbn-i Useym'in mükemmel bir şekilde ele almış, tek tek izah etmiştir. Bunu mutlaka ama mutlaka okuyacaksınız. Hadis çalışmalarında, şerh çalışmalarında daha doğrusu ikinci yapacağımız, ikinci okuyacağımız kitap beş olarak budur. Evet. Üçüncü okuyacağımız kitap ise arkadaşlar. Camiu'l Ulum ve'l Hikem İbn Recep el Ben bir yayın evine dedim ki siz Camiu'l Ulum ve Hikem niye basmıyorsunuz dedim o yıllarda. Nedir o kitap dediler. İbn Recep'in dedim. Yayın evine tabii kimmiş Recep dedi ya böyle dalga geçir gibi. Ben de kızdım. Bir şey demedim. Sen daha dedim bunu bilmiyorsan boş ver dedim. Aradan 3 veya 4 ay geçmeden önce hangi 2002 2001 olabilir. Bunda baskı tarihi yazıyor mu bakalım bir. Dördüncü baskı 2010 diyor. Dördüncü baskı o zaman 2004-2005 olabilir tam bilmiyorum. Aradan e, 3-5 e veya bir yıl geçmeden Semerkant yayınları bastı. Kamyonla sattılar yani kamyonla sattılar. O kadar çok sattılar ki hatta özel bir çantası da vardı böyle üç cilt olarak harika bir çalışma. Ee, üç cilt olarak basıldı Bunu bulabilirsiniz Piyasada var mı yok mu ben bilmiyorum Üç cilt olarak Bunu bulabilirsiniz şerh çalışma olarak bunu okuyacağız Şerh çalışması olarak Bunu okuyacağız inşallah Bu Müthiş bir şeydir Bu nedir ben bundan bahsedeyim biraz size Dedik ya İbn-i Salih 26'na hadis topladı Sadece hadis bu metin İmam Nebevi buna 16 tane de ilave etti, 42 oldu. İbni Recep'de 8 tane ilave etti, 50 oldu. İşte bu 50 hadisin şerhidir. Bu 50 hadisin şerhidir. Arkadaşlar, İbni Recep el-Hembeli 50 hadisi 2000 hadisle şerh etmiş. 50 hadisi okudun değil mi sen? 50 hadisi 2000 hadisle şerh etmiş. Mükemmel bir şey. Yani hadisi okuyorsunuz. Zaten bildiğiniz hadis. Bunu okurken siz buraya geldiğiniz zaman bildiğiniz hadis. Bir taraftan İmam Nevevi'nin 40 hadisi ezberliyorsunuz. Bir taraftan Riyaz okuyorsunuz. Bir taraftan işte diğer kitapları okuyorsunuz. İşte eee Beşçilik Riyaz'ın şerhini okudunuz. Zaten hadis bildiğiniz. Bu hadisin farklı lafızlara diye bir başlamış. Farklı lafızlarla getiriyor, getiriyor, getiriyor. Ondan sonra öyle dakik noktalara değiniyor ki. Müthiş bir eserdir bu. Ben bu dönem bu eserin bir kısmının Arapçasını talebelerime okutmuştum. Çok harika bir çalışma. Bunu tavsiye ederim arkadaşlar. Bunu birkaç defa okuyun inşallah. Bu üç ciltliği bulamazsanız. Ee, İtisam yayınlarından çan iki ciltlik vardır. Bunu da okuyabilirsiniz. Üç ciltli bulamazsanız ikisinin ciltliği okuyabilirsiniz. İkisi de aynı. Peki hocam niye biri üç cilt biri iki cilt? İki ciltte olan şeydir. Ee, hadislerin Arapçası yok. Üç ciltte olan da hadislerin Arapçası var. Bundan dolayı cilt kaynaklanıyor. Ancak şunu söyleyeyim. Tercümeler yer yer kötü arkadaşlar. Yani mesela bunu gerçi İshak Doğan yaptı. Evet İshak'ın Arapçası oldukça iyidir. Konya'dan benim arkadaşım tanıyorum da. Arapçası oldukça iyidir ama İmni Recep'in dili çok zor. İmni Recep'in dili çok zor. Bazı yerlerde her iki yayın evi de her iki de bunu da Ali Arslan mı yapmıştı? Kim yapmıştı bunu? Ali Kaya. Ali Kaya yapmıştı. Ee, mütercimler bazı yerlerde ibareyi anlayamamışlar. Uydurmuşlar. Bildiğiniz uydurmuşlar. Ben bunu şey yaptım yani e, Arapçasıyla ben kontrol ettim yani bir dönem hani medresede talebelere Arapçasını okuttum dedim ya işte o dönemde bazı ibare geliyor çok zor merak ediyorum bakıyorum yani e, nasıl tercüme etmişler diye iki şey yapmışlar o zor ibarelerde ya uydurmuşlar yani olduğu gibi bu olsa olsa bunu söylüyordur diye ya da hiç tercüme etmeden atlamışlar. Yazık yani bu ilmin ehemliyetine, ilmin emanetine aykırı bir davranış böyle olmaması gerekiyordu. Evet okumanız gereken dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde ya iki ciltliğini bulun bulabilirsiniz. Üç cilt bulamazsanız iki ciltliğini okuyacaksınız şer çalışması olarak. Bunu da bitirdikten sonra. Şer çalışmasında en son okuyacağımız hadislerden hikmet damlaları yine İbn-i Recep'in. i̇bn Recep, Recep el-Hembeli burada 12 hadisi ele alıyor. 12 hadisi öyle ilmi bir şekilde ele almış ki yani hadislerden hükümler çıkartıyor, hadislerden incelikler çıkartıyor, hadislerden ahlaka ve edebe dair müthiş şeyler çıkartıyor. Bu çok güzel bir kitap. BK yayınlarından çıkmış. Ben bunun talebelik yıllarında bu kitabı bilmiyorduk. E, İki Ağaç Kurt kişinin dinine verdiği zarar, iki aç kurtun Suriye'ye verdiği zarar gibi böyle bir hadis vardı. O hadisin Arapçasını biz medresede ders olarak okumuştuk böyle Arapça metin dersinde. Çok etkilenmiştim ben. Daha sonra bu kitabı görünce çok hoşuma gitti. Baya da aldım ben hatta. Kendim de aldım. Sattım, okudum. Baya uzun süre bundan faydalandık. Bu çok güzel. Çok güzel bir çalışmadır. Bundan ne yapacaksınız? Mutlaka faydalanacaksınız. Evet. Bu da bitti arkadaşlar. Özetliyoruz. Biz dört tane çalışma yapacağız dedik. Hadis alanında bir metin ezberleyeceğiz. Kırk hadis. İki hadis metnini okuyacağız. Bukhari, Müslim, Müttefakun Aleyh, Riyazu ı Salih'in, edeb Müfret ve Taç dedik. Üç şer çalışması yapacağız. Bir, kırk hadis kuraba yayınları. İki, i̇bn Semin'in Üsemin'in, Salih'in şerhi. Üç, İbn-i Receb el-Hanbeli'nin velikem. Dört İbn-i Receb el-Hanbeli'nin nesi Hikmet Damlaları isimli bu dört şerhi okuyacağız dedik. Evet arkadaşlar. Şimdi başka ne yapacağız? Sırayla devam edelim inşallah. Hadis metni olarak okuduk. Metin okuduk. Bir taraftan da metni ezberliyoruz. Artık bir taraftan da metinlerin şerhini okumaya başladık. Hocam Eşşer bu kadar okuduk yeterli mi? Yetmez diyorsan Fethül Bari oku. O da yetmedi bana diyorsan Minhaç oku İmam nevevi'nin. O da yetmedi diyorsan cemil Usul oku. O da yetmedi diyorsan Ebu Davut'un şerhi var. O da yetmedi diyorsan İbn-i Macen'in şerhi var. Biz sadece yani bu bitmez arkadaşlar. Bu ilmi çalışma 20 yıl sürer. Biz sadece 1,5-2 yıllık bir çalışmayı ortaya koyuyoruz. Bunu yaparsanız mükemmel bir noktaya erişirsiniz. Yani bir taraftan hadis sokuyorsunuz. Okuduğunuz hadisleri defalarca farklı farklı kitaplardan okuyorsunuz, zihniniz hadiste dolmaya başlıyor, bir taraftan şerh okuyorsunuz, bir taraftan hadis ezberliyorsunuz. Şimdi bunları yaparken yapmamız gereken oldukça önemli bir iş var. Bunları yaparken yapmamız gereken oldukça önemli bir iş var arkadaşlar. Çağımızın en büyük sapkınlığı hadis Hadis inkar ettiğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'e keyfeme yaşa dilediğiniz gibi mana verirsiniz. İnsanlar İslam dinini çağın şartlarına uygun dilediği gibi yaşayabilmek için, yaşamak için e, hadisleri devreden çıkarmak zorundadır. Hadisleri devreden çıkarmadığınız zaman hadisler siz sınırlar. O ayeti nasıl yaşayacağınızı hadis anlatır size. Ama hadisleri çektiğiniz zaman kafanıza göre bir istem yaşa. Adam diyor ki işte mümin erkek ve mümin kadınlar nedir? Dosttur. E mümin erkek, mümin kadınla böyle haremlik, selamlılık, ben nasıl dost olacağım bacımla? Öyle değil mi? Böyle hep beraber oturacağız, gezeceğiz, çekirdek çitleyeceğiz, beraber gezeceğiz. Yani mümin erkek ve mümin kadınlar birbirinin dostudur diyor. Tabii ben bunu söyleyen insan tanıyorum yani. Ben bunu söyleyen insan tanıyorum yani. E nasıl dost olacağız? Böyle oturacağız, kalkacağız. Dondurma mı yiyecektik beraber karşılıklı? Ha çekirdek çitleyecektik. Ben böyle birini tanıyorum da. Benden çekirdek çitlemeyi istiyormuş. Subhanallah. Neyse. Nereden geldiyse aklıma. Ee, e, şimdi hadis olmadığı zaman bu dine istediğiniz gibi yani İslam'ı istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. Keyfema yaşa, Nefsinize göre yaşadığınız İslam'a dine İslam dersiniz. Bundan dolayı da ne yaptılar? Müsteşrikler özellikle hadislere saldırdılar ve maalesef kendini İslam'a nispet eden akademisyen ve ilim ehli de ilim ehli olarak bilen insanlar da hadislere saldırdılar. Peki biz bu noktada ne yapmamız lazım? Onlar hadislere saldırıyor. İşte hadislere korunmuş mudur? Hadisler işte yazıya sonradan geç yazıldı. Hadislerde şöyle çelişki var bu duruşudur filan. Hadislere biz niçin hadis okumamız lazım? Niçin sünnete bağlı olmamız lazım? Niçin bu hadis kitaplarını defalarca okumamız lazım? Sünnetin bağlayıcılık değeri nedir? İlk okumanız gereken Abdülkani Abdülhalik'in Hücciyet-i mükemmel bir eserdir bu. Bu mükemmel bir eserdir. Bakın ben öyle güzel okumuştum ki her bir bölümün böyle, bakın şöyle de göstereyim, içerisinde ezberlenecek, not edilecek, not alınacak her bir bölüme, yazmıştım. Kitaba kitap kadar yazı yazmıştım. Yani kitabın içindeki yazı kadar kitaba da yazı yazmıştım ben. Normalde okuduğum tarihi de atarım ama sahabenin Resulullah'a sormuş olduğu şu soru size ne anlatıyor? Ya, ya Resulullah bu Allah'tan mı yoksa senin görüşün mü? Mesela bu soru neyi anlatır diyor. Sünnetin delil olmasının manası nedir? Sayfa 21'de varmış. İçindekiler bölümünü kendim çıkarmıştım ben. Üç önemli hadis İmam Şafi'ye ait bir söz. Suyuti'ye ait bir söz. Haricilerin sünnetin delil olmasını inkar etmeleri ve sonuçlar diye böyle e, uzun uzun yazmışım ben. Hücciyet-i arkadaşlar bu alanda yazılmış en güzel kitap. 96'ymış baskıyla. Evet demek ki ben 96'dan önce okumuşum bunu öyle mi? 74, 84, 94, 22. 22 yaşından önce okumuşum bu kitap. Bak o yıllarda da duruyor bende. Yok olmaz 90'dan sonra okumuşumdur. Tabii 96'da çıktıysa önce nasıl okuyacağım değil mi? <gülüyor> evet böyle hatalar yapabiliyoruz. Şule yayınlarından çıkmış. Şu an var mı yok mu piyasada bilmiyorum. Büyük ihtimalle vardır. Çünkü böyle değerli bir eser. Yani basılmadan durmaz. Bakın buraya şey almışım. Böyle ne yapmışım mesela? Sünnetin, sayı sünnetin hilafına hareketin hükmü nedir? Buraya notlar almışız. İlk önce okuyacağımız kitap bu. Ve buna... Çalışmanın başına başlayacağız. Hani başla dedim ya önce yani dört çalışma yapacağız birinci, ikinci, üçüncü sırayla değil. Dördünü beraber yapabiliriz. Bukhari'yi okurken ilk Bukhari'yi başladık okumaya işte bunu okuyabilirsiniz. Bunu okuyabilirsiniz. Okuyabilirsiniz. Hüccet-i Sünne bu alanda çok iyidir. Bu, bu alanda üç tane arkadaşlar üç tane kitap okuyacağız biz. Olmazsa olmazımız üç tane. Bu üç kitabı mutlaka ama mutlaka okuyacağız. Bu üç kitabı okumadan biz ne yapmayacağız? Bırakmayacağız. Birincisi hücciyet üstünde. Bu üç kitabın için okuyoruz? Sünnet aleyhinde deliller getiren, sünnete uymak gerekmez bir sürü var. İnternette görüyorum adam boş boş konuşuyor. Yani o kadar boş konuşuyor ki. Yani ve inanarak konuşuyor. Bir insan nasıl böyle bu kadar boş ve bu kadar inanarak. İfail babının hemzesiyle emir hemzesini birbirine karıştırmış. Mı? Oradaki mana o değildir diyor. Şudur diyor. Yani adam bildiğiniz yani Arapçaya katletmiş ve hararetli de bunu savunuyor. hararetle de bunu savunuyor. Ee, bundan dolayı sünnet konusunda getirilen şüphelere cevap verebilmemiz için birinci olarak bunu okuyacağız. Şöyle dursun burası doldu. İkinci olarak arkadaşlar sünnet müdafası Muhammed Ebu Şehbe. Bu kitap bizim Talebelik yıllarımızda vardı. 30 sene sonra tekrar Risale yayınları bastı. Hatta Risale yayınları bu kitap bastığında ben bu kitabı çok sevdiğim için yarısını ben satın almıştım. Yarısını satın almıştım. Fiyata çok ucuzdu o dönemde. 40-45 liraydı. Difa'u anis sünne. Sünnet müdafası şeklinde. Difa'u anis sünne şeklinde. Tercümesi de Mehmet Görmez ve Mehmet Emin Özavşar. Mehmet Görmez ve Mehmet Emin Özavşar. Bakın bakalım kimmiş bunlar? Mehmet Emin Özavşar, Mehmet Görmez. Tarihte ve modern zamanlarda sünnete yönelik itirazlar ve bunlara verilen ilmi cevaplar. Mesela sünnetin yazımına getirilen yasanî hikmeti nedir? Hadislerin teklifi nasıl yapılacaktır? Ondan sonra mesela başka neler varmış? Müsteşsiklerin sözlerinin yorumu, bütün alimlerin uydurma olduklarında icmat ettikleri iki hadis, temenni ve tavsiyeler. Bu şekilde sünneti müthiş bir şekilde, müthiş bir şekilde böyle anlatan Özellikle Ebu Reyye diye birisi vardı. Mısır'da çıktı. Hacislere öyle bir saldırıyordu ki ona reddiye yazılmış bir kitaptı. Bu harika bir kitap. Bunu mutlaka okuyacaksınız. Bu da burada dursun şöyle yavaş yavaş. Ve bu konuda okuyacağımız üçüncü kitap. iki yayın. Bir akademi yayınlarından çıktı. Bir de beka yayınlarından. Ben bekayı. Mütercimleri aynı miymiş? Bakalım bir. Halil Kendir diyor bunun mütercimi. Bunun mütercimi kimmiş? Bu da İsak Doğan'mış. İsak Doğan. İsak yani hakkını vermiştir. Ben bunu okumadım. Ben şunu okudum. Ama ben beka yayınlarını tavsiye ederim. Mustafa Sıbahi'nin sünnet ve İslam hukukundaki yeri biz Şehadet Yayın ilk açtığımız zaman WhatsApp'a üye olan işte ilk 100 kişiye bunu hediye edeceğiz falan demiştik. O dönemde 100 tane böyle millete bu kitaptan hediye etmiştik. Bu kitap da aynı şekilde İslam hukukunda sünnetin yeri nedir? Sünnet nedir? Sünnetin teşri değeri nedir? Sünnetin kaynaklık değeri nedir? Bunu anlatan oldukça harika, oldukça güzel bir çalışma. Dediğim gibi iki tane baskısı var. Evet, bu üç kitap mutlaka okunacak arkadaşlar. Bununla beraber eğer okursanız çok güzel olur. 5 ee, tane daha kitap tavsiye edeceğim Bu tavsiye edeceğim 5 kitap bunlar kadar değerli değil Bunlar çok ilmi çok ağır Bunlar biraz daha basit Biraz daha yüzeysel Yani şimdi şöyle söyleyelim arkadaşlar Ben her zaman şunu söyleyeyim Şüphe ehlini reddediyorsanız, reddediyorsanız çok güçlü reddedeceksiniz Yani karşınıza bir şüphe ehli varsa Siz ona reddiye sunacaksanız Sözü bitireceksiniz Artık o söz söyleyemeyecek noktaya getireceksiniz Bu üç kitap öyle işte bu bahsettiğim üç kitap, sünnet inkarcılarının sesini tamamen kesen, nefesini tamamen kesen üç kitap. Bu bahsedeceğim beş kitap ise öyle değil. Yani o kadar güçlü değil. Ama bunlardan bir tanesi hüccet değeri açısından sünnet Muhammed Salih 2. Hoca'nın burada Konya'da ee, Salih el Gursi, Gursi Köyü'nden. Nahiv ilmi suya düşse Nahiv ilmi suya düşse Salih 2. yazar dedikleri bir hocadır. Aynı zamanda biraz sofilik vardır ama az yani biraz böyle ıslah edilmiş sofilik ancak çok ciddi anlamda demokratlık vardır. Ben bu hocadan ders aldım. Benim itikadımı bilirdi namaza gideceği zaman arkasında namaz kılmayacağımı bildiği için namaza gideceği zaman şey derdi sen bir kahve iç, biz bir namaz kılıp gelelim derdi cemaatle giderlerdi. Beraber tartışırdık böyle çok mesela demokrasi ile ilgili birçok meseleyi hocayla tartışmışızdır. Ben şu Zürri isimli kitabın bir kısmını bu hocada bir kısmında bu hocanın talebesinde okumuştum. Ee, Allah hidayet versin, Allah hidayet versin. Ama çok değerli bir kitap. Ama dediğim gibi biraz önce bahsettiğim kitaplar kadar değil. Bu konuda yine Polen yayınlarından çıkan bir kitap var. Hadisin kendi ortaya atılan 33 şüphe ve 33 şüpheyi reddeden, 33 şüpheyi reddediyor. Bu da oldukça güzel bir kitap arkadaşlar. Modern zamanlarda hadis savunmak Ensar yayınlarından bu çok güzel bir kitap. Bunu yani bunu mutlaka şey yapın. ...okumaya çalışın... Ee, ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin... ...hadislerine getirilen... ...itirazlara... ...öyle güzel cevaplar vermiş ki... ...sünnet inkar edilen iddialar üzerine... ...zannilik, tekvahi Kur'an mıdır... ...Kur'an yazılı, hadis yazılı değil midir... ...falan diye... ...bu da oldukça güzel bir kitap arkadaşlar... peygambersiz bir din... ...Alaaddin Palevi'nin idare eder... ...yani orta seviye bir kitap... Ha, ...hoca bu kitabı yazacağını da benden ki... ...hocam sen yazma bu kitabı... ...çünkü senin alanın bu değil... Zayıf kalır dedim. Çok da zayıf kalmış yani. Çok da zayıf kalmış. Çünkü hocanın alanı bu alan değil. Ve demiştim yani karşı taraf sünnetin kereciler dediğiniz tarafın tamamı akademisyen. Adam sabah 8'de gidiyor. Akşam 5'e kadar ilahiyat fakültesinin kütüphanesinde elinde onlarca danışman var. İşte hadisleri didikliyor. Oradan buradan şuradan bulup getiriyor. Sana bir sürü şüphe getiriyor. Bizim böyle imkanımız yok. Yani e, ve e, tehkik ehli olarak sen bu alanın. Hocası değilsin bunu yazma demiştim ben yazmıştı çok şey olmuş yani böyle sehil basit olmuş ama ilk etapta yani okuyanlara da bir şey katacak kitap arkadaşlar. Şu kitap size çok şey katacak bunu mutlaka okuyun Aynur Uraler sahabe uygulaması olarak sünnet yani sahabenin sünnete bağlılığı yani müthiş bir kitap bu. Bu kitap hakkında ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Ee, Kitab-ül İhtisam'ı incelemiş. Yani sahabenin sünnete nasıl bağlı olması gerektiğine dair e, Kitab-ül İhtisam'ı incelemiş. Harika bir çalışma olmuş. Bunu yani bu çalışmayı yapmasanız, sünnet çalışması, sünnet üzerine, hadis üzerine bir ilmi çalışma yapmasanız bile bunu mutlaka ama mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel olmuş bu arkadaşlar. Evet. Şimdi bu okuduğumuz kitaplar da buraya kadar saydığımız kitaplar da sünnet inkarına dair Ortaya atılan şüphelere cevaplar, sünnet inkarcılığına, reddiye bağımından kitaplardı. Bir de üç tane daha kitap okumanız gerekiyor. Bunlar da arkadaşlar başta söylediğim gibi yani önce Bukhari, Müslüm o silsileyi bitir sonra şehrleri bitir arkasından bunlara geç değil. Beraber yapabilirsiniz. Yani bunları beraber yapabilirsiniz. Şimdi hadis okuyorsunuz. E, kitabını okuduğunuz muhaddis kim? İmam Bukhari kim? Kitabını yazarken nelere dikkat etmiş, nelere dikkat etmemiş? Eee İbn Mace'nin özellikleri nedir? İlk hadisler ne zaman toplandı? Riyazus Salihin nasıl toplandı? Dediğimiz hadis edebiyatı dediğimiz bir alan vardır. Hadis usulü değil bakın. Hadis edebiyatı, hadis tarihi işte açtığınız zaman tasnif çağı, tedvin çağı, hadislerinin teşekkülü, işte sahabe sahabe devrinde hadis yayın... hadis hadislerin sahabe devrinde yayılması hadisin teşri değer üzerindeki münakaşalar, hadislerin tedvini gibi hadis tarihi ve hadis ile ilgili müteferrik konuları anlatan müthiş kitaplar. Bu üç mutlaka okuyun. Bunlardan bir tanesi Profesör Doktor İsmail Çakan Hoca Efendi'nin hadis edebiyatı. Çok güzel bir kitap. Bunu mutlaka okuyun. Bunu okuduğunuz zaman ne öğreneceksiniz işte arkadaşlar? Bakın ben size söyleyeyim. Sünnet Nesey'in özellikleri nedir? İmam Bukhari'nin sayının özellikleri nedir? Tayali Hasen'in özellikleri nedir işte? Buna benzer şeyler. Şerhler. Bukhari'nin üzerine kaç tane şer yapılmış? En önemli şerler nedir? O şerlerin özellikleri nedir? Bunu öğreneceksiniz. Bunu okuduğunuz zaman. Hangi yaynevi? İfav'dan çıkmış. Öyle değil mi? Evet. İfav'dan çıkmış. Marmara Üniversitesi yani. Diyanetten çıkan hadis tarihi Talat Koçi. Talat Koçi Türkiye'de en iyi hadisçilerden bir tanesidir. Yani bu işin uzmanı sayılabilecek hocalardan bir tanesidir. Talat Koçid'in hadis tarihi ve Ensar Neşriyat'tan çıkan Muhammed Ebu Zehvin hadis ve hadisçiler. Bu kitapta harika bir hadis kitap kardeşler. Vahiy mahsul olarak sünnet diye bir başlıyor. Sünnetin dindeki yerinin devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sünnet neydi? Rahiş talifeler döneminde sünnet, daha sonraki sünnet, sünnetin yazılması, tedvini, İmam mali, muvattası ve ile ahir Hadisleri nakledenler, hadisleri rivayet edenler, ilk dönem hadislerin hayatları diye hadis tarihi bunu da 3 da okuyacağız. Bu 3 kitap ise nedir? Bize hadis tarihi, hadis nedir, hadis kitapları nelerdir bu konuda bilgi verecek inşallah. Ben şöyle hesapladım arkadaşlar bu çalışma en erken 18 ay en geçte 24 ay içerisinde bitebilecek bir çalışmadır. Ee, iyi gayret ederseniz böyle çekirdek çitler gibi kitap okuyacak olursanız bir yılda biter. Ancak bu çalışma dediğim gibi böyle sehil bir şekilde yavaş yavaş kendini sıkmadan 18 ay gibi bir süreçte bilemediniz en geç 24 ay gibi 2 yıllık bir süreçte biter. Zaten bunu bitirdikten sonra bir 12 yıl daha siz buraya devam edersiniz. İşte bunları okuduktan sonra daha bir sürü kitap var. İşte münakaşalar var. Usulü hadis kitapları var Güncel hadis tartışmaları var Hazreti Muhammed'e getirilen Hadisi doğru anlamakla ilgili eleştiriler var Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Hadislerine dair onlarca kitap var Zaten bu alana girdiğinizde Bu alana bırakmaz hızlı hızlı ilerlersiniz Tekrar özetliyoruz Fazla fazla özet yaptık ama anlaşılsın diye İlk başta biz ne yaptık Bir hadis edebiyatına dair Çok kısa bilgi verdik Arkasından hadis ezberleyeceğiz Dedi 40 hadisi Metin okuyacağız dedik, 6 tane kitap saydık. Şerh okuyacağız dedik, 4 tane kitap saydık. 40 hadis, Riyazu Salihin, Camii'nin Ölüm ve Hikmet Damlaları. Arkasından 3 tane hadislere getirilen eleştirilerle ilgili, hadis inkarcıyla ilgili 3 tane kitap okuyacağız dedik. Burada bir 5 kitap daha var, onlar da okursak iyi olur. 3 tane de ne okuyacağız dedik. Hadis ve hadis, hadis tarihi Hadis koleksiyonlarıyla ilgili 3 tane daha kitap okuyacağız Bunları yaptığımız zaman Allah'ın iziyle Mükemmel bir çalışma olacağını düşünüyorum Hocam ben işte ilim tahsil etmiyip istiyorum Ne isteyeyim ne yapayım Diyenlere bu linki göndereceğim inşallah Peki arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet ediyorum Belki biraz uzun sürdü değil mi Evet bir saati geçti ama Güzel oldu ben anlatırken Beğendim dersi Oldu mu hocam Hocam da beğenmiş e diyorlar şimdi Murat Hoca'nın hocası kim diye. İşte ben bir sürü hocam var. Ben hep talebeyim Allah'ın izniyle. E, arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde hemen şey yapacağız. Siyer alanında ne okuyabiliriz, ne okumamız lazım. Onu değerlendireceğiz. Arkadaşlar bu arada kanalımızın e, yayın saati 18 e aldık. Yani 21'den 18'e aldık. Ramazan'da 21'di, 18'e aldık. Çok güzel dersler hazırladık sizlere. Çok güzel dersler hazırlıyoruz. Teknik ekip çok güzel çalışıyor. İnşallah Ümmete faydalı olma uğrunda gayretlerimiz devam edecek ve ahru davana elhamdülillahi rabbil alamin